Dergi. 81 ilde 81 orman projemizde dikimleri tamamlamanın, tüm illerimize orman kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye İş Bankası Açık Dergi programını sunar. <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi başladı. ilk sema Duna ben. Eser Hep Özdemir ben de. Teknik Masada da Ferrak Kabil bizimle beraber. Evet canlı yayındayız. Tina Riven'le açtık bu akşamın Açık Dergisi'ni. Kuzey Malin'den İmidivan Van Ahi Tifa isimli parça. En mavi isimli son albümlerinden geldi. Politik itiraflardan dolayı kendi... Topraklarında kaydedemedikleri 7. stüdyo albümlerinden bir parçayla açtık. Bu akşamın açıkta yaygısını. bluzu deniyor. Onların yaptığı şey bir çör bluzu parçasıyla bu akşamı başlatıyor olmamızın sebebi de bugün Earth Overshoot Day olması. Yani dünya limit aşım günüymüş. Yeşil Gazete'nin haberine göre küresel Hı -hı. ayak izi an, e, a, e, e, anın yaptığı bir hesaplama bu aslında. Bugün itibariyle 2014 yılının kaynaklarını tüketmiş durumdayız. Biz işte şimdi hortumları ve fırtınaları gözlerken Tanı, bir yandan da... Tanırken aynı zamanda da sanırım. Evet. Kuraklığı yaşadığımız bu günlerde galiba kendini zaten bir olgu olarak dayatan şey bu. Gerçeklik bu. Adada konmuş dünya limit aşımı günü. Evet. Çöl... Çöller ve fırtınalar arasında yeni bir dünyanın içindeyiz. Geçen sene 20 Ağustos'muş bu arada. Dünyanın kaynaklarının limitini açtığımız gün. Hı hı. Evet, giderek tarih geriye doğru geliyor. Bugün dayın 19'u. Türkiye bu arada 1.7'si kadar bir ülkenin karbon izine sahip. Onu da söylemek lazım. Önümüzdeki 30-40 sene içinde de ikinci bir gezegene ihtiyacımız olacağı. Bilgisi de Yeşil Gazete'nin haberine sıkıştırılmış. Evet, şu şöyle de bir cümle var bu haberin içinde. Yıl sonuna kadar 3,5 ay içeren bir süreçte gelecek yılki kaynaklarımızdan tüketiyoruz. Yani tüketmiş olduğumuz, şu anda bulunduğumuz nokta önümüzdeki yılın 3-4'te birini de tüketecek bir halde ki bu gittikçe de... Hızlanıyor gibi görünüyor. Tabi burada Osmanlık yapacak halimiz yok ama hepimizin de sanırım farkında olduğu gerçekler Bilmiyorum. var. Ortada en azından. Evet Tineriven'de çöller manasına geliyordu. Tuarek Berber e, müzisyenleri aslında Saarah çölünde müzik yapan bir aşiret de denilebilir kendilerine çölün ve e, suyun müziğini yapıyorlar esasında onlarla başladık lafı da daha fazla uzatmayalım bir yandan böyle çevresel ve e, ekolojik sınırlarla her gün e, yüzleşirken bir e, başka kanattan da başka kanaldan da yaşam alanlarımızın da günbegün gün daha da e, gasp edildiği e, bir başka zaman boyutunun e, içerisindeyiz çoğu zaman da bilgimiz dahilinde olmadan sonuçlarıyla e, karşılaştığımız antidemokratik ve merkeziyetçi e, yönetim Feşler. evet <gülüyor> yönetim e, mekanizmalarının sebep olduğu bir diğer proje protesto edildi bu sabah Galata Porto projesi. Bu İstanbul Kent Savunması dün bir çağrı yapmıştı yayında. Söylemedik çünkü eylemler önden haber vermek biraz saçma geliyor. E, <gülüyor> şey için asayiş problemlerinden ötürü. Yine kim sabahki mob bile denilebilecek bu müdahale İstanbul Kent Savunması'nın Galataport projesinin chat toplantısına yaptığı müdahale. Bir bir başarıya doğru da vuruldu denilebilir ama tabii bunları söylemek için neyin başarı nedir ve gerçekten mümkün müdür? Bu tartışmalar da çok zor. Özetleyelim birazcık. Süreç nedir, ne oldu? Evet, senin de dediğin gibi İstanbul Kent Savunması Galata Port projesinin Karaköy sahilini özelleştirerek halka kapatacağını belirten bu chat toplantısını aslında yaptırmamak üzere oradaydı. Ve Galata Port olarak bilinen Salı Pazarı Kruvaziyer Liman projesinin chat toplantısı sonuç olarak yapılamadı. Şöyle biraz daha Melike Futu'nun haberinden aktaralım biraz biz de oradaydık gerçi ama bu da toparlayıcı bir haber. Biyanet'te yer alıyordu. Sesleri yayınlayacağız şimdi. Evet basın toplantısından ve salondan sesleri de kullanacağız. Önce bir basın toplantısı oldu sonra içeride bu bahsettiğimiz müdahale oldu. Öncesinde de Zerrin Bayraktar bu basın açıklamasını okudu. Sonra TÜMOP Başkanı Sami Yılmaz Türk birkaç kelam etti ve sonra da Canatalay bizi içeriye yönlendirdi. Şöyle o deniyor. Toplantısı kesintiye uğradı. Evet şöyle deniyor bayraklarında birazdan seslerinden duyacağız. 10. İdare Mahkemesi'nin Beyoğlu'nun koruma amaçlı imar planlarının 2013'te iptal ettirdiğini hatırlatıyor. Ve iptal kararının bilirkişi raporunda projenin Beyoğlu'nu olumsuz etkileyeceğini dikkat çekmişti aslında. Sonuç olarak Galataport'a geçit yok. Aslında belirtildiği üzere halk bu planın içinde yer almıyor. Beyoğlu bu planın içinde yer almıyor ve kimsenin olumlu amacına hizmet etmiyor. Evet, özellikle yani şehrin e, olanaklarına seferber eden bir proje değil, şehrin ihtiyaçlarına doğrudan tekabül etmiyor. Kaldı ki e, söylendiği gibi katılımcı bir biçimde de oluşturulmuş bir proje değil. Gün içerisinde Korhan Gümüş'ten de e, görüş aldık yarın Metropolitika'da politikada. Kısa da olsa bahsedeceklermiş e, saat 11'de yayınlanacak e, programda ama onun e, işaret ettiği konu buydu. Teknik e, bir hazırlanan proje piyasa aktörü tarafından e, belirlenmiş yani ihalenin e, üzerinde olduğu şirket ne yapılacağına Galataport'un ne olduğunu ancak o diyor. Dolayısıyla evet merkezi e, yönetim yani yerel yönetiminde çok bir söz hakkı yok. Tamamen sermaye bırakılmış hı hı. E, ve aslında baktığınızda alan yönetimi katılımcı e, olmalıydı. Bölge halkından STK'lardan e, destek bulması gerekiyordu bu e, projenin ki şu ana kadar bile çok zarar verdi diyor hı hı. Korhan Gümüş e, çevresine özellikle. Yıllardır neden abluka altındadır? Şu anda Galataport e, ismini andığımız, yani Karaköy'deki limon liman bölgesi. E, son günlerde kazılarla da tekrar e, gördük. E, en azından insanlardan uzaklaştı, İnsanları oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Burası açık ama biraz düşününce yani gittiğimiz mekanların, işte kafelerin, restoranların ya da e, barların dışında gerçekten ne kadar rahat yürüyebiliyoruz? Karaköy'de nerelere erişim var? Tabii e, şeyler... Orada başka ticari alanlar da var vesaire ama e, Karaköy bir süredir gerçek işleviyle e, çalıştırılamıyor diyor. Evet, var e, Korhan oraya. Gümüş ve neden kapatıldı? Şimdi neye göre açılıyor? Nasıl açılacak? Bunlar hiç bilinmiyor. Tam da bu noktada zaten İstanbul Kent Savunması bu e, gidişatın e, antidemokratik yapısından e, ötürü kınanması, protesto edilmesi ve durdurulması gerektiğini söylüyor ki az evvel de söylediğin gibi Zehrin bayraklardan da birazcık hızdan e, duyacağız. E, pek çok Beyoğlu'na dahil olmak üzere pek çok yerde aynı zamanda daha da fazla olumsuz etki yapacak bir projeden bahsediyoruz. Evet, kendi koyduğu kurallara dahi uymadıkları bir süreçten bahsediyoruz aslında. Evet, bu sabah Bey sert bir toplantı oldu. Birazdan biraz Oldukça. öfkeli bir e, ses kaydına da e, yer vereceğiz. Çok e, aslında insanın en iyi gelen duygu değil belki. Öfke özellikle geride e, bıraktığı bireyler gerçekten yıpranmış bireyler olduğunda da olduğunu da düşünürsek hı hı. ama bununla beraber belli bir sınırın aşıldığı, insanların dayanmasının aşıldığı günler yaşıyoruz kimse sorulmadan. Bir alanın bir yaşam alanının özelleştirilmesi bu da ve eğer bugün chat toplantısı gerçekleşmiş olsaydı süreç bütün itirazlara başlamış rağmen olacaktı. evet süreç başlamış olacaktı. İptal iptal kararlarını dinlerler mi, dinler miydi? şirket Emek Sineması'na mi? bundan da emin değiliz ama evet. en azından bu Önemli bir şey oldu Çok uzattık bile Şimdi Hı. seslere geçelim O halde ilk önce ee, Dışarıdan seslere evet, dışarıdan geçelim Seskaraköy ıı, yolcu salonunun hemen önünden Senin Bayraktar ve e, Ardından e, başka... Sami Yılmaz Türk ve sonra da Can Atalay, Can Atalay Bizi konuşması de yönlendirecek Devam edeceğiz Orta'na Karatöy'in altına Beyoğlu altına Kamuoyunda Galatasaray olarak bilinen Kamu Pakalın Oysa ki projesi ihale süreci tamamlandıktan sonra çevre ve şehir tüm ama tamamen bu 2005 yılında perik EO'nun camisi olan bu proje, bütün yasalara, çolma kurularına aykırı bir durumda ve anda istenmektedir. Bütün güreşlerinden habersiz olduğumuz, ihale, yan proje aşamalarında bilinçli biçimde yapıldığınız projenin ne hikmetse göstermeli kısmında haberdar oluyoruz. Yasal konütüksüz közüm gereği yapmaları gereken ve projede altın katılımın olduğu yalanını söyleyecekleri mecralar için yapılan bir şet toplantısı bizim nazarımızda hiçbir meşruiyete sahip değildir. Ayrıca bu proje geçtiğimiz yılın son günlerinde Beolu derneklerinin açtığı dava sonucu iptal edilen Beolu kentsel sit alanını koruma amaçlı Nazım imar Planı'na da aykırı hususlar taşımaktadır. Beolu imar Planı'nın iptal gerekçesinde şunlar yazılmaktadır. Beolu kültürel, tarihi cari özellikleriyle bir bütündür ve bütünsel bir bakış açısıyla planlanmalıdır. Perşembe pazarı ayrı, salı pazarı ayrı, Haliç bölgesi ayrı planlanamaz. Planlar koruma amacından ve korumaya ilişkin yasal mevzuattaki kurallara uzak, yasal mevzuatta aranan kurallara da uygun değildir. Bölgenin burada yaşayan ve çalışan insanlarla kendine özgür ediliği ihmal ediliyor. Plan burada yaşayan insanların kendi Beyoğlu'ndan uzaklaştırmaya yönelik kararlar içerisindir. Türk'ün ifadelere uyarılara rağmen Beyoğlu'nun işçilerinin en özellik olma planı, koruma iman planı yokken, böylece Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin, bu projelerin hayatta bir türlü olması, Beyoğlu'na geri dönüşü olmayan zararlar verecektir. Bizler sermayenin parça parça elimizden almaya çalıştığı özellikle Beyoğlu ve genelde tüm İslam hopyekyum ve bütünlükçü bir mücadelenin gereğine inanıyoruz. projesinin Koyresi'nin Halukçuk projesinden, GOK Meydanı Kentsel Dönüşüm projesinden adım adım özelleştirilen İstikrar Caddesi'nden, ve tarla kentsel çözümden bağımsız olmadığını çok iyi biliyoruz. Dört konusu olan, başta kıyı bölgesi tolmak üzere, BEO'nun özelleştirilmesi, kamu tamitiliğinden arındırılması, yaşam değil sermaye odaklı dönüştürülmesidir. Bizler, İslam'ın kent savunması olarak Beyoğlu yönelik saldırıya geçit vermeyeceğimizi, Karagöy esnafının, Beyoğlu halkının halkı mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ilan ederiz. Galata Port'a geçit yok. Beyoğlu halkı tutuyan da yok. Sermaye Beyoğlu Beyoğlu bizimdir. Sermaye defol, Beyoğlu Beyoğlu. bölgesi bir tarafta 8500 yıllık bir geçmişe olan tarihi armada, diğer tarafta Boğaziçi'nin üsületinin Boğaziçi'nin girişinde yer alan bir e, kent parçası. Bu bölgede, Beyoğlu'da yaklaşık e, 3000 yıllık bir e, geçmişe sahip olan 3000 yıldır yaşayan tarihiyle sosyal, kültürel bir doku oluşmuştur. Bu doku korunması ve süleyte etkileri, tarihi varlığı süleyte etkileri, boğaziçi girişindeki e, konumu nedeniyle 2003 yılında kentsel sit ilan edilmiştir. Ve bu kararda kentsel sit ilan edilirken koruma mevzuatımız uyarınca bu bölgenin bütün olarak, sosyal dokusuyla birlikte kültüel ile birlikte, birlikte tarihi dokusuyla birlikte sosyal yaşamıyla birlikte bütün olarak korunması için bir planlama yapılması hemen alınmış ve bu doğruda karar verilmiştir. Bugüne kadar bu e, ilke kararına uygun özellikle 94'ten bu yana iktidarda olan AKP ve o zihniyetin bu e, doğruda planlama yapmadığı e, görülmektedir. Bu ilkeye yine aykırı, mevzuata aykırı, şeyhcilik bilimine aykırı yapılan daha önce de planlamalar, planlar yargı tarafından anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. Galataport adı altında daha önce yine yapılan bir proje anayasamıza kıyı kanununa aykırı bulunduğu için Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Az evvel Zerine Hocamız söyledi Kent olması adına Beyoğlu planları da aynı gerekçeyle bütüncül plan ama yapılmadığı için iptal edilmiştir. Anayisa'ya, şiircil bilimine, e, aykırı, koruma mevzusuna aykırı olduğu için iptal edilmiştir. Yine Perşembe pazarında yapılan e, parçacık plan aynı gerekçeyle bütüncül planlı bir parçası olmadığı için iptal edilmiştir. Bugün yargı kararlarına rağmen daha önce Port bölgesinde alınmış bir yargı kararı var iken tekrar bunu e, önümüze dönmesi, hukukun çiğnenmesi, Emirvank'i yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu nedenle bugün yapılan kanun dışı süreci meşrulaştırmaya yönelik Yapılan toplantı kabul edilmiyor, kabul etmiyoruz. Planlama temel ilkesi katılımdır. Hemen şurada oturuyoruz. Mimarosu şu binada. Mimarosunun e, gayri resmi yollarla bu toplantıdan bilgi oluyor. Galata Port projesinin kapsamı içinde yer alan bir binada ot mimar olsa. İnşaat mühendisliği sonrası hemen arkada. Yine aynı projenin sınırları içinde. İki odanın da bilgisi yok. İstanbul'un bilgisi yok. Beyoğlu'nun bilgisi yok. Bu nedenle bu toplantının yapılması kabul edilemez, meşhur değildir. Teşekkürler. Arkadaşlar bu toplantının meşhur olmadığını söylemek, bunu bildirmek için içeriye geçiyoruz. Evet önce İstanbul Kent Savunması adına Zehir'in Bağraklı'nın e, okuduğu basın açıklamasının ses kaydını e, dinlettik. Sizlere biraz rüzgarlığı özür dileriz e, bunun için. Sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaz Türk'te orada e, bulunmaktaymış. Karaköy Yolcu Salonu'nun hemen e, önünde. Burada, e, bu da bu... Şu anda bu şekilde anons edilmesi yani ÇED raporunun sunulacağı noktaya kadar olgunlaşmış bir proje olduğunun gerçeğe tekabül etmediğini ve aslında illegal bir toplantının önünde olduklarını belirtti kendisi. Şimdi bir sesimiz daha var. Görece biraz daha kolay bir ses. En son Can Atalay herkesi içeri çağırdı. Evet pek çok kişi vardı İstanbul kense savunması yeni bir oluşum diyelim. Meslek odaları, temsilcileri, semt dernekleri, temsilcilerinin içerisinde bulunduğu sivil bir yapı. Evet, projeyi yapacak olan Holding, yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün temsilcilerinin içeride hazır bulundukları toplantıyı sloganlarla kesiyorlar içeriye girerek ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Mehmet İleri sözlerine başlayamadan, Salonda, salon tarafından protesto ediliyor. Zira toplantının meşru olmadığı hiçbir esnafın, hiç kimsenin haberi olmadan gerçekleştirildiğini söylüyor. Çan Atalay ve bütün salonun tepki vermeye e, çağırıyor. Bu toplantı yapılamaz diye e, haykırınca e, protestolar, e, protestocular ısrarlı direniş karşısında. Evet, e, galiba büyük bir sessizlik e, içerisinde rızasını e, göstermiş oluyor. Yani evet, toplantının yapılamaması konusu ama bunun tutanağa geçirip geçirilmemesi söz konusu. Evet. E, çünkü... Tutanakta ne yazıldı? Bundan sonra Çetin ardından proje başlayacak mı, e, başlamayacak mı doğrudan belirliyor. Tutanağın toplantı gerçekleşemedi şeklinde kaydedilmesi konusunda var. Evet aslında toplantı var. başlamadı. Şimdi birçok haberde de toplantı gerçekleşememiştir diye geçiyor. Fakat salona girdikten sonra... Aslında mikrofondan bir ses geldi ve hemen ardından zaten bir protesto başladı. Dolayısıyla başlamamış oldu toplantı, gerçekleştirilememiş olmadı yani. yani bir süreç başlar sonra sekteye uğrar değil ve bu de dediğin gibi önemli bir nokta çünkü zaten bunun başlamış olması gerçeği sürecinde başlayacağı gerçeğini işaret ediyor. Evet, ısrarlı direniş karşısında demiş İstanbul Kent Savunması kendi yaptığı haberinde toplantı yapmaktan vazgeçen heyet halkın tepki sonucuna tekrar masaya oturtuldu ve toplantının yapılamadığına dair tutanak tutmadan hiçbir yere bırakılmadılar. Tutanak tutulduktan sonra da bir örneğinin toplantıya katılan halka verilmesi talebe üzerine arbede çıktı. heyet dağılıyor bu aşamadan sonra. İstanbul Kent savması kendi tutanağında tutuyor ama heyetin tutmuş olduğu, yazmış olduğu tutanağında görsel kayıtların olduğunu evet, biliyoruz. Evet, görsel konuştuk. Var, Fakat tek örneği vardı. O da kendilerinde kaldı. Değiştirilmesine karşı da dediğin gibi görseli var. Evet, böyle galip hassasiyetler de oluşturmak zorunda kalıyor tabii ki sivil toplum kuruluşları. Şimdi evet. biz bu toplantının kesilme anından bir e, Müdahale sesi dinleteceğiz sizlere ilk yarım saatte de onla kapayalım. Evet, zaten sesler genelde müdahalede bulunan kişiler tarafından gerçekleşti. Bu masanın diğer tarafından pek hatta hiç sanırım Hayat'ten ses duyamadık. Yani. Evet. Peki. Siz diyorsunuz. Tek bir insana haber vermediniz. Evet. Utanmıyor musunuz? Kime haber verdiniz? Bu ne yapıyor? Şey bu doğuş kurumunu. Hatta hala başına gelmedi mi? Utanmıyor musunuz? Evinizde bir evet. ay yapacaktık. Türkiye'ye getiririz Çok kötü haber. Kim <gülüyor> haber. İlk şahıta yapa yapıyor. Uyuzaltınıza kalacak. Utanmıyor musunuz? vermeyici bilimcileri üniversitelerde öğrenciyle de karşılaşacak öğrenciyle de. Atışın şerefine. Tamam top kalktı. Top sona erdi. Hayır. Bana buna atmış. Topu açamadığımız eşiği tutarak Hayır. Hayır, biz açılamadığını Açık dergi. Çok teşekkür